Boşanma hakkı nikah kıyılırken bayana yetki olarak verilebilir mi? Boşama yetkisi genelde erkeğin uhdesinde bulunur. Ama istisnai olarak da bu yetki kadına devredilebilir erkek nikah kıyarken veya daha sonraki bir zaman içerisinde boşama yetkisini kısmen hanımına devredebilir ki buna fıkıh dilinde tefviz talaq yani boşama yetkisinin devri denilmektedir bu yetkiyi alan kadın dilediği zamanda bu yetkisini kullanarak boşamayı gerçekleştirebilir ama kocası kendisine bu yetkiyi devrettiği halde kendisi de aynı zamanda bu yetkiyi kullanmaya devam edebilir bu yetki kendisinin uhdesinden tamamen çıkmış sayılmaz bu ne demek oluyor Aynı yetkiyi ikisi de yani karı koca da kullanabilirler anlamına gelmektedir.